Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. www.ilmihaletlalegultv.com.tr adresine gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz bu programımıza da. İsmail Fıkıh Kul üyesi Fatih Kalender hocamız, konuğumuz yine sorularımızı kendisi yönelteceğiz. Sizler de sorularınızı www.ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. Dinleriz. İlk gelen sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Yaşadığımız yerde hiçbir binanın olmadığı boş araziler bulunmaktadır. Kamu ya da bir şahsa ait olan bu arazilerin izin alınmaksızın ikilip biçilmesinde bir sakınca var mıdır? Bu yolda elde edilen mahsul helal midir diye sormuşlar. Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala ve aleyhi ve sellem ve ba'du. Eğer arazi mülk arazisi ise yani sahipli bir arazi ise tabii ki doğal olarak sahibinin icazeti olmadan izni olmadan o araziyi kullanmak caiz olmaz evet. ve izni alınmadan da kullanılması durumunda bir nevi gasp olacaktır Hı -hı. ve gasp edilmiş olan maldan istifade edilecek olan gelirde de tasadük edilmesi gerekir. Hı -hı. Yani kişinin onu e, kullanması yemesi kendisine helal olmayacaktır e, ta ki mal sahibinden e, gerek başlangıçta veya daha sonradan helallik alması Hı -hı. gerekir. Ama eğer o arazi kamuya ait bir arazi ise bu takdirde kamu demek, ame demek, genel insanlar demektir. Hı hı. Ee, bunlar adına izin verme, liyakatına sahip olan e, kurum, hangi kuruma ait ise e, veya o inisiyatif sahibi tabii ki yetkili makamlardan izin alınması gerekir. Hı. Böyle bir izin olmaksızın kullanılması yine ameye tahallük eden bir hak olması hasebiyle yine caiz olmayacaktır. Yani her halükarda gerek fer, ferdin olsun, gerek amenin olsun e, bir yasaklılık getirilmiş ise, kendilerine böyle bir manada izin verilmemişse kullanılması doğru olmaz. Ama orman arazisidir e, ve ormana da zarar vermeyecektir. E, bu manada oraya bir ağaç dikmesine de bir yasaklılık da getirilmemişse veya bir şey işte e, yani Ekin zarar vermeksizin vermek, evet. bir ekine, izin verilmişse de onu kullanmasında bir mahsur olmayacak. Yani burada asıl iş tamamıyla izne bakmaktadır. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Ben balıkçılık yapıyorum ve genelde büyük balık satıyorum. Ve bunları temizlerken üzerime kan bulaşabiliyor. Sorum şudur. Üzerime bulaşan bu kanla namaz kılmam caiz olur mu diye sormuşlar. Deniz mahsullü. Hanefi fıkhına göre balık olmak kaydıyla helaldir ee, ve kendileri de necis olarak kabul edilmez. Ee, balık olmayanlar işte yengeçti, ahtapottu, istiridyeydi veya kalamardı bu tarzda deniz mahsulleri ise her ne kadar Hanefi fıkhına göre yenilmesi caiz olmasa da yine necis kabul edilmemekte, pis kabul edilmemektedir. Ee, ancak bu balık kanı ile alakalı e, kitaplarımıza baktığımız zaman e, farklı ifadeler var. E, aslında net olarak cevabı bellidir. Ancak e, detaylı bir şekilde bunu izah etmek isterim ki evet. e, bir talebe kardeşimiz veya herhangi bir vatandaşımız bir ibar okuduysa, yani burada söylenenler ile orada okuduğu arasında bir tezatlılık bulması hasebiyle de bir şüpheye düşmesin. E, buna dair e, yine bizim metin kitaplarımızdan muhtar aynı şekilde şerhi olan hida, e, ihtiyarda e, yine hidaye Haşesi olarak e, kabul edilen e, Bağbertin'in inaye adlı eserinde e, balıkların kanıyla alakalı necaseti hafif olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla e, eğer bir elbiseye veya da bir vücuda temas etmesi durumunda dörtte birlik bir alanı kaplıyor ise namaza mani, daha aşağı bir alanı kaplıyor ise namaza mani olmadığı vurgulanmaktadır. Ancak zahir rivayet diye tabir edilen Hanefi kitaplarında asıl olarak değerlendirilen İmam Muhammed'in kitab aslında ise e, balık kanının temiz olduğundan bahsedilir e, ve temas etmiş olduğu bir bölgenin yıkanmasının da gerekli olmadığı açık ve net bir şekilde vurgulanmıştır. Evet. Peki büyük balıklar için de aynı şey geçerli midir? Biraz önce bahsettiğimiz kitaplar İmam-ı Ebu Yusuf'dan bu manada bir nakilden bahsediyorlar. Yani necaseti hafif oldu. Evet. Büyük balıkla alakalı ise işte köpek balığı gibi, balina gibi yani büyük manada bir balıklardan ise Hasan İbni Zeyad'ın Ebu Hanife'den yapmış olduğu nadir rivayet olarak gelen rivayette necis olarak değerlendiriliyor. Ancak mepsut sahibi i̇mam Seraksi bu nakilleri yaptıktan sonra bu görüşün doğru olmadığı çünkü zahir rivayet diye tabir edilen kitabul asılda balığın büyük veya ufak diye bir ayrımı yapılmadığından dolayı mutlak manada kanının temiz olduğu vücuda temas etmesi durumunda namaza mani olmadığını açık ve net bir şekilde söylemiş ve tercih edilen görüşünde bu olduğu da vurgulanmıştır. Evet. Ee, İbn Ceym, bahir İbnü'l-Ceyybahir sahibi olan i̇bnül bu konuları yine anlatırken balık kanının necis olmadığını akli olarak da şöyle yorumlamıştır. Normalde kan yani canlarda karada yaşayan canlılardaki kan donması durumunda kararır, siyahlaşır. Hı hı oysa balık kanı ise durduğu zaman beyazlaşır. Bu da onun kan olmadığını, yani gerçek manada bizim bildiğimiz necis manada bir kan olmadığını gösterir diyor. O yüzden balık ister ufak balık olsun, ister büyük balık olsun, evet. bunun kanı necis değildir. Elbiseye temas etmesinde, vücuda temas etmesinde bir mani yoktur. Veya yenilmesi durumunda da yani hususi kanı yemek olmaz ama üzerindeki, işte etin üzerinde bulaşmış olan kanların e, yenmesinde de bir mani olmayacaktır. E, bu manada e, net olarak tercih edilen görüşün temiz olduğu görüştür. Evet. O yüzden bu kardeşimiz balıkçılık yapan kardeşlerimizin üzerinde tabi imkan nispetince camiye temiz, girerken evet. temiz olarak girmesi lazımdır. E, bu Ahlaki yap olarak gerekli olan bir şeydir. Ama namazın sıhhatına mani bir durum da yoktur. Hani belki kendi iş yerinde tek olarak da kılıyordur. Evet. Bir de hocam hani kan mevzusunu üzerine sıçrama konusuna girmişken insanın kendi kanının da elbisesine, vücuduna bulaşması Bakın, namaza mani midir? Bakın e, ayeti kerimede genel olarak e, akıtılmış kan e, evet. necis olduğu vurgulanmıştır. Hı -hı. İster eti yenen hayvan olsun ister eti yenmeyen hayvan olsun. Hı -hı. Mutlak manada kan necistir. Evet. Ancak eti yenen hayvanlar eğer tezkiye edilmiş ise, yani İslami usullere göre boğazlanmış ise Akan kan yine necis olsa da etin üzerindeki kılcar damarlardaki kan temiz olarak kabul edilir. Hmm. Yani varsayım olarak bir kurban kestiniz, kurban bayramında evet. e, şartlarına riayet ederek kestiniz. E, o akan kan zaten necistir, ondan bahsetmiyoruz. Evet. Daha sonradan etini kestiniz, etini aldınız, o etiniz elbisenize temas etti. Tabii ki temas ettiği zaman oraya bir renk verecektir, bir kan evet. verecektir. E, o kanın temiz olduğu da e, vurgulanmıştır. Dolayısıyla kanı ikiye ayırmak gerekir. Akıcı olan kan et üzerindeki kan. Eğer o hayvan tezkiye edilmemişse, İslami usullere göre kesilmemişse ister eti yenen hayvan olsun, ister eti yenmeyen hayvan olsun kanı akıcı olsun veya olmasın her halükarda necis kabul edilir, pis kabul evet. edilir. Ama İslami usullere göre kesilmiş ise akan kan yine pis olmakla beraber etin, etin üzerindeki edildi. kan temizdir. Evet. İnsanın kendi kanı ise her halükarda çünkü insan için tezkiye zaten söz konusu Hı -hı. olamaz. E, dolayısıyla insanın kendi kanı her halükarda necistir, pistir. Yani bu başkasının kanı, bu benim kanım benim kanım bana temizdir şeklinde bir algı yanlış bir algıdır. O yüzden usul abdesinde yıkanması farz olan bir bölgeye çıktığı zaman o kanın oradan yıkanması, temizlenmesi gerekecektir. E, belli bir miktar ki e, o miktarı aşarsa namaza manidir. O miktardan daha aşağı olursa da Hı -hı. ki buna bir dirhem Olarak e, beyan ediliyor Ondan daha aşağı olursa da Namaza mani değil ama yine de O şekilde namaz kılmak doğru değil Onun temizlenmesinin gerekli olduğu Yine kitaplarımızda vurgulanmıştır Evet hocam Allah razı olsun İlmihaletlaligultv.com.tr adresine Gelen sorularımızla devam ediyoruz Dinimizde Köpek satışı yapmak Caiz midir diye sormuşlar hocam Birçok biliyorsunuz artık <gülüyor> pet shoplar var Balık satışı, kuş satışı Ve benzeri satışlar yapılıyor Köpek satışı da aynı konuda mıdır diye sormuştuk. Hanefi mezhebine göre kendisinden menfaatlenilmesi meşru olan her bir nesnenin satışına genel hatlarıyla fetva verilmektedir, evet. izin verilmektedir. Ee, köpek her ne kadar eti yenmeyen bir hayvan olsa da e, ve salyası da necis, pis kabul edilse de e, bazı durumlarda kendisinden menfaatlenilmesine izin verilmiştir. Söz gelimi bir avcılık e, işleminde e, kelb-i Muallem diye tabir edilir fıkıh kitaplarında e, av köpeğinden istifade etmek helal olması hasebiyle böyle bir köpeğin alımı satımına yine izin verilmiştir. Hatta hatta o köpek e, avcılık e, kabiliyetine haiz olmasa da ancak terbiye ve talime de liyakatlı olsa, yani hmm. o köpek talim edilirse talime öğrenecektir. Evet. Öyle bir köpek dahi olsa o da o niyetle alınması durumunda ona da fetva veriliyor alım satımında. Yine bir bekçilik ihtiyacını gidermek için bahçenizde köpeği beslemek veya çobansınız sürünüzün muhafazası için köpek beslenmesi veya işte görme engellisiniz size yolda yürümek için yardımcı bir köpeğin bulunması veya işte günümüzde olduğu gibi polislerin bir takım uyuşturucu maddelerin araması için kullanmış olduğu narkotik köpek diye tabir ettikleri köpeklerin kullanılması ki bunlar menfaatlenilmesi meşru olan alan alanlardır. Bu manada köpeğin alınması, satılması bu yerlerde kullanılmak kaydıyla veya bu yerlerde kullanılacak olan köpeklerin alınımı satılması hanefi fıkhına göre caizdir. Evet. Ancak keyfi olarak evde özellikle kapalı yani alanda bahçe değil evin içinde beslenmesi üzerine süs köpeği diye tabir edilen köpekler var. Evet. Bahsettiğiniz yerlerde satılan bunların bu şekilde kullanımı helal olmayacağı için yani onlarla bu şekilde yaşamak caiz olmayacağı için bu manaya bu manada kullanılacak olan köpeklerin alım-satımı ise helal olmayacak, caiz olmayacaktır. Hmm. Çünkü menfaatlenme onun sadece fiziksel güzelliği değil veya onun işte sadece seninle beraber evde arkadaş, yap, arkadaşlık yapması değil ki zaten şer, şerif buna müsaade de etmiyor. Ee, köpeğin bulunmuş olduğu yere meleğin girmeyeceğine dair hadis-i şerifler de vardır. E, bu manada baktığımız zaman e, süs köpeği ise keyfi olarak alınacak bir köpekse e, bu biraz önce bahsettiğimiz alanlarda kullanılmayacak, kullanılması da mümkün olmayan köpeklerden ise bunun alım satımı caiz değil ama bahsettiğimiz alanlarda kullanılabilecek köpeklerden ise bunun o manada alınım satılmasına Hanefi Fıkhı'nda izin verilmiştir. Beslemekte herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Hocam bahçemiz var, geniş bir bahçemiz var orada herhangi bir ama köpek. Ama işte bir gaye olması gerekir. Gali. Yani bahçenin muhafazası, Hı. dışarıdan gelecek olan kimselerin, e, gelmesine mani olması şeklinde olabilir. Yani Bazı da evin sevdiğinden dolayı mesela bahçede besliyorlar ya hocam? Çok sevdiği için hani hayvanlar Yine de orada böyle. arka evet. planda niyet o vardır. Yani bahçenin muhafazasıdır. Bahçeyi evet. yani en azından kedilerden muhafaza veya taşerattan Ve muhafaza. Veya o düşünceye sahip olmaları. O düşünce de gerek. olmalıdır. Tabii evet. evin içine kesinlikle almamak kaydıyla. Bir de salyasının temas Hı. etmiş olduğu yerinde yıkanması. Hı. Yani köpek mesela insanın yani şeyi olduğu için yakınlık gösterdiği çok çok iyi, için. Evet belki elbisesini yalayabilir. Evet. E, salyası elbisesine veya vücuduna temas edebilir. Bu durumda hangi manada olursa olsun onun illaki yıkanması gerekir. Yani bu av köpeğidir veyahut da işte bu e, koruma köpeğidir veya polis köpeğidir. Bunda izin verilmiştir şeklinde bir, bir şey. algı yoktur. Evet. E, salya necisdir. Sadece avcı köpekle alakalı ava müstesna yani istisna edilerek e, besmele ile ava karşı salındığında Hı. ve o da gidip avı yakaladığında tabii ki dişini geçirdiğinden dolayı salyası onun etine temas edecektir. E, orada belli şartlar doğrultusunda izin verilmiştir, e, ruhsat verilmiştir. Hı. Ama bunun haricinde mutlak manada köpeğin salyası necis kabul edilir. Ona göre dikkatli olmakta gerekecektir. Biz daha önceki bir radyo programımızda evde köpek beslemenin doğru olmadığını söylemiştiniz. Evet. Bir tane dostunuz bana ben artık evde beslemiyorum dedi, iş yerimde besliyorum dedi. Yani Orası şey da kapalı yok. alan, şey iş yerinde etmeyecek. kapalı tutuyor. Bir şey fark yani etmiyor. Yani maksat köpekten bir menfaatlenme olması gerekir evet. ve meşru bir menfaatlenme Hı -hı. olması gerekir. Bahse konu olan menfaatler meşru bir menfaat olmayacağı evet. için onlardan dolayı beslenmesine, alınmasına, satılmasına izin verilmez. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bayin talak nedir? Reci talak nedir? İşini bir talakla boşuyan kişi onu hemen geri alabilir mi? Geri aldığında talak sayısı 2 mi olur yoksa 3'e mi tamamlanır diye sormuşlar. Evet. Aslında bu talak konularını konuşmak, bu meseleleri güzel bir şekilde izah etmek lazım olan şeylerdir. Evet. Çünkü gelecek olan suallerin hemen hemen yarısı bu boşanmayla alakalı olan evet. meselelerdir. Ama bazen de şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, siz bu konuları fazla incelediğiniz zaman, fazla anlattığınız zaman daha e, çok olan kişilerin bunu daha fazla kullanmasına vesile olabiliyor. Hı -hı. Ee, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi anlatmıştı. Evet. Bizim e, fetva kuruldu hocamız, hocamız e, başımızdaki hocamız. Dedi ki bir gencin biri ona gelmiş. Bir mesele sual ediyor. O bize naklediyor. Hı -hı. Diyor ki o kişi, e, hocam diyor düğünüm var. Düğünümde işte sizin gibi sakallı, nurani bir zat düğünüme katıldı. E, düğünden sonra geldi bana dedi ki evlat dedi sen evleniyorsun. Bundan sonraki hayatın artık değişik, değişecektir. Çünkü evlilik süreci farklı bir süreçtir. Artık çok dikkatli olman gerekir. Tek düşünmeyeceksin, çift düşüneceksin gibi bana bir takım nasihatlarda bulunuyorum. Bu nasihatlar sırasında da bana şöyle dedi. Bak evlat. Hanımınla arandaki e, beraberlik, hoşgörü her zaman devam etmeyebilir. Bazen arada kavga, gürültü evet. e, olabilir her ne kadar güzel olmasa da. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman sakın ha ve sakın 3'ten 9'a seni boşadın tabirini kullanma dedi diyor bana. Ben boşamak nedir, 3 nedir, 9 nedir bunları bilmiyorum diyor. Ama o esnada bana böyle bir şey söyledi diyor. Sonra hakikaten e, evliliğimiz işte belli bir senelerden sonra hanımla bir esnada kavga yapmaya başladık diyor. Bir anlaşmazlık oldu. Bir anda diyor aklıma diyor o hacı amcanın bana söylediği söz aklıma geldi. Demek ki bu kadına çok zarar veriyor ki bunu bana söylemedi dedi yani. diyor. Ben de onu o anda söyledim diyor. Meğer sen bu kadına verecek zarardan daha fazlasını bana, bana veriyormuş. Vermiş. Ne olacak benim durumum. Yani bu bir örnektir. Ee, bu gibi şeylerin fazla konuşulması hı hı. bu manada sıkıntıya da vesile oluyor. Ama tabii ki bilinmesi gerekir. İsterseniz e, meseleyi şöyle detaylandıralım. E, bir erkek ile bir kadın arasında nikahtan sonra üç bağ vardır. Evet. Bu her bir bağa verilecek olan isim talaktır. Ve bu bağlardan bir tanesi de, iki tanesi de, üç tanesi de bu nikah devam için yeterlidir. İlla ki üç bağının, üçünün devam etmesi şart değildir. Evet. Ancak bu bağlarda öyle bir özellik vardır ki kopan bir bağ bir daha geriye avdet etmez, geriye dönmez. Kopmuştur, gitmiştir artık. Evet. Onun geri dönmesi çok zor bir durumdur. Geri dönmez diyelim ona. Peki bunlar neyle kopar? mücerret adamın seni boşadığım sözünü kullanmasıyla kopar. Yani tek bir irade beyanıyla bu kopabilecek bir bağdır. Buna da talak adı verilmektedir. Evet. Bu bir mesele yani bir talak, iki talak, üç talak diye tabir ettiğimiz bu bağlardır. Bir de bu talakı verirken yani boşama işlemini gerçekleştirirken raci ve bain diye tabir ettiğimiz iki şekil vardır. Reci talak bir de bain talak. Evet. Rıci talak demek dönüşümü olan bir talak, dönüşümü mümkün olan bir boşamadır. Bain talak ise dönüşümü yeni bir nikah ile mümkün olan bir talaktır. Şöyle ki bir adam hanımını bir veya iki talakla boşayacak olsa ve bu boşaması da rıci olsa bu kadın iddet bekleyecektir. İddet işte eğer hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar olan bir süreç. Evet. Hamile değil adet gören kadınlardan ise üç haiz miktarı, ee, eğer adet görmeyen kadınlardan ise ise üç ay miktar. Bu evet. kadar bir zaman <gülüyor> bekleme. Bu zaman zarfında erkek tek taraflı olarak gerek kavli olarak seni ben geri aldım, Hı. gerek fiili olarak karı koca münasebetlerine girmek suretiyle hanımını geri alabiliyor. Rıcı talak buna böyle bir olanak veriyor. Dolayısıyla hala daha o iddet zaman zarfında bu nikahın devamı mümkündür. Ama kopan bağ kopmuştur. O bir evet. daha geri gelmeyecektir. Bu rıcı talak. Ama eğer erkek bain talaklı hanımını boşamış ise bu takdirde mücerred erkeğin ben seni geri aldım demesi yeterli değil. Kadının da buna rıza getirerek hı hı. tıpkı sil baştan hani yeni evvel emirde şey. nasıl ki yeni bir nikah yaparak yani nikah yaparak beraber evet. oluyorlarsa burada da yeni mehir konuşulacak, şahitler olacak, icap ve kabul olacak yeni bir nikah merasimi olacak. Merasim evet. derken bir düğün olacak şeklinde değil. Nikah akde olacak. Evet. olacak. Nikah akde olacak. Nikah akde olmaksızın bunların beraberlikleri mümkün olmaz. Hı. Bu da bayintelak. Ancak e, talak adedi 1, 2 ve 3'e ulaştığı zaman artık bu hem bayin oluyor, bayinin de ikinci bölümü olan beynün etül kübra diye tabir edilen büyük bir bayin talak oluyor. Hı -hı. Peki bunun bir daha geri dönüşümü artık yeni nikah kurtarmayacaktır. Hı -hı. Bir daha bu kadınla bu adamın evlenmesi evet. e, mümkün olmayacak. Anlaşma olmaksızın belli şeyler vardır ki onlar ta hak ederse o zaman e, olacak. Bu da anlaşma olmaksızın. Dolayısıyla e, ba'in diye tabir ettiğimizi ikiye ayırabiliriz. Ufak bayin, büyük bayin. Ufak bayin yeni nikahla beraber olmaları mümkün ama büyük bayin de bir daha beraberlikleri mümkün değil. değil. Büyük bayin ne demektir? Büyük bayin o üç bağın düğümde kopmasıdır. Evet. Ee, rıcı talakta ise e, bir veya iki talak vererek rıcı talak olabilir. İddet döneminde erkek o hanımını tekrardan kendisini geri alabilir. Hı. Ama kadının iddeti bittiği zaman rıcı talak otomatik olarak bayin talaka dönüşür. Ve Dolayısıyla artık adam ben seni tekrardan geri aldım demesi yeterli değil. Oturacaklar. Kadının da rızasıyla yeniden bir nikah yapmaları gerekecektir. Evet. Yani şu şekilde özetleyebiliriz. Ee, i̇ddet Bittikten sonra her bir talak bayine dönüşür. Adet olarak üç talak bittiği zaman her bir talak bayindir ve büyük bir bayindir. Bunun haricinde bir veya iki talak ricid olabilir, bayinde olabilir. Peki rici ve bayin nasıl oluşur? Ee, bunun belli bir lafızları vardır. Ee, genel olarak şöyle diyebiliriz. Ee, erkek sarih bir lafız ile. Yani boşanmaya vaz edilmiş bir lafzı hanımına kullanacak olursa seni boşadım gibi bu lafızla verilecek olan talak hanefi fıkhına göre rici talaktır. Evet. Kinaye lafızlarıyla verilecek olan talak ise bain talaktır. Ne gibi mesela? işte e, babanın evine git diyor ve bunu derken de boşamayı kastederek söylüyor. Hmm. Yani niyet ile talak olabilecek lafızlar, evet. böyle bir lafız ile talak veriyorsa buna bayin talak e, denir. Ama sarih lafızla yani niyete ihtiyaç olmayan lafızla verilen talaklar ise e, rıcı talaktır. Ancak e, eğer kadın, iddet beklemeyecek kadınlardansa ki bu nasıl olabilir? Evlilik olmuş ama daha cinsi bir beraberlik olmamış. Hmm. Yani boşandığı zaman bu kadın hiç iddet beklemeden bir başkasıyla evlilik yapabilecek bir Hı -hı. kadın ise böyle bir durumda bu adamın bu kadını rıcı talakla boşaması mümkün değil. Hı -hı. Çünkü boşar boşamaz iddeti biteceği için yani iddet beklemeyeceği evet. için bayine dönüşeceğinden dolayı bu talak bayin talak kabul edilir. Hı -hı. O yüzden genelde şöyle sualle karşılaşabiliyoruz. Adam e, hanımla evlenmiş aslında nişanlılık dönemi. Evet. Ee, aralarında haramiyet kalksın diye nikâh dini nikah yapıyorlar ki biz bunu doğru kabul etmiyoruz, Hı -hı. doğru görmüyoruz. Ee, ki Efendi Hazretlerimizin bu manada resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasının uygun olmadığını evet. e, kendisi defalarca vurgulamış ki nikah kıyan hocalarımıza da bu manada telkinler verildiğini de biliyoruz. Çünkü dinin nikahın bağlayıcılığına pek insanlarımız inanmıyor. Evet. Onu sadece bir yani bir mahremiyet oluşsun, bir helaliyet oluşsun şeklinde değerlendiriliyor. Evet. Bu ise farklı sıkıntılara da sebebiyet verebiliyor. O yüzden resmi bir bağlantı olmaksızın dini nikah yapılması uygun değil. Ve bu manada bunların görüşmesi ise... Yabancı bir erkeğin yabancı bir kadınla görüşmesi ne derece ise bunlarınki de aynı o derecedir. Hı hı. Bu manada dikkat edilmesi gerekir. Ama maalesef öyle olduğu halde e, nikah yapılmış olabiliyor. Ve bu kadın ve erkek bir cinsi beraberlikleri yok. Çünkü daha henüz düğün olmamış. Evet. Beraber aynı ortamda kalmamışlar tek başına. Halvet hı. dediğimiz bir olay da oluşmamış e, veya el ele bir temas da olmamış e, şehevi manada. Bu takdirde adam hanımına hitaben işte boşsun, boşsun, boşsun diyor üçünü arka arkaya evet. veriyor. Bu durumda birinci boşsun demesiyle talak vaki oluyor ve bu kadının iddeti de bitiyor. bitiyor. Çünkü iddet bekleyecek bir evet. kadın değil. Dolayısıyla ikinci boşsun ve üçüncü boşsun sözleri ise sokakta yabancı bir kadına verilmiş sözler gibidir. Boşa atmış oluyor. Dolayısıyla boşa, karavana sıkılmış evet. olan bir mermi gibi kabul edilir. O zaman onlar mahalline isabet etmiyor. Evet. Çünkü bir kadın boşanılabilmesi için ya nikahlı olması veya da ittet anında olması gerekir. Hı. Yani menkühe veya da mutette diye tabir ediliyor kitaplarımızda. Ee, yeni adamın nikahı altında olacak veya o adamdan dolayı iddet bekleyecek. Evet. Oysa bu kadın iddet beklemeyeceğinden dolayı, iddete olmadığından dolayı ikinci ve üçüncü boşama geçerli olmaz. Yani tabiri caizse karşınızda bir hedef var. Hedefe e, birinci mermiyi sıkıyorsunuz, hedef düşüyor. Sonra iki ve üçüncüyü sıkıyorsunuz, onlar boşa, boşa gidiyor. gidiyor. Ancak üç mermiyi aynı anda sıkarsanız, Hedef düşmeden 3'ü ona saplanacağı için 3'ü geçerli olur. Hı -hı. Bu da nasıl olur? Adam böyle bir hanımına seni 3 talakla boşadım demesi. Evet. Bu takdirde üçünü de vermiş olur. Bu bidattır, günahtır, haramdır ama geçerlidir. Daha geri dönüşüm olmayacak. Çünkü bayinin büyük olan bölümü, evet. e, bay, beynine türkübra diye tabir ettiğimiz bir talak olacağı için sıkıntı artık geri düşmüş olmayacaktır. O yüzden bu konuda bilinçli olmak gerekir. E, boşama lafızlarını asla telaffuz etmemek gerekir. E, çünkü Allahu Azimüşşan Hazretleri boşama işlemini e, genel olarak erkeğe vermiştir. Hmm. Bazı durumlarda kadının da buna dair hakkı olabiliyor. Ama genel olarak bunu erkeğe vermesinin sebebi çünkü evin zahmetini, e, yuvanın zahmetini, maddi yükünü üstlenen erkektir. Evet ve bir yuvanın yıkılmasının en büyük zararı erkeğe dönecektir bu manada. E, ve erkek e, yaratılış itibarıyla hissi değil, akli düşünebiliyor. Hı. Ama kadınlar daha duygusaldır. Yaratılışları evet. bu şekildedir. Mevla onları o şekilde Batı yaratmıştır. E, dolayısıyla duygularıyla hareket ederler. E, ve duygularıyla hareket etmelerinden dolayı da pişmanlıkları daha fazla olacağından dolayı bu manada şer-i şerif boşama hakkını kadına değil erkeğe vermiştir. Ama bu erkek için bir üstünlülük manasında değil, tamamıyla yaratılışla alakalıdır. Yani nasıl ki e, vahşi hayvanlarda e, dişi hayvan av yapar, Erkek hayvan o avdan yer ise onların yaratılışı o şekilde ise e, insanoğlunun yaratılışı da bu şekilde ve ona göredir. O dişi evet. ondan üstündür denilmediği gibi onda da erkek kadınlar üstündür denmez. Yani bunu bu şekilde bir üstünlülük olarak değil, üstünlük Allah katında takvalıklıdır, evet. bu, bu şekilde bilinmelidir. Yani burada e, kalkıp da niye boşama hakkı erkeğindir, kadının değildir, bu kadın için bir düşüklüktür şeklinde algılanması doğru değil. Tamamıyla yaratılışla alakalı, düşünceyle alakalı, hissi olmalarıyla alakalı. Evet. Tabii istisnalar vardır ama istisnalar genel kuralı bozmayacaktır. Hı hı. Böyle olduğundan dolayı boşamada bu manada bir titizlik olacağı için çok düşünmek gerekir. Rastgele alet tayin bir kızdığımız zaman e, aklımız ile düşünmemiz gerekirken hissi davranmamız. Yani hislerimizi hiçbir zaman aklımızın önüne geçirmememiz gerekir. Evet. Hatta kızgınlık zamanında en uygun olan evi terk etmektir. O meclisten çıkmaktır ki yanlış şeyler yapmamak evet. için. E, bu manada inşallah e, elimizden gelen gayreti sarf edelim. Çünkü boşama yuvanın yıkılmasının en büyük zararı e, çoluk çocuğa dönecektir. Evet. Ee, onlar bundan daha fazla olumsuz olarak etkilenecektir. Ee, buna imkan vermemek gerekecektir. Rabbim inşallah Ümmet-i Muhammed'e aile saadeti versin. Tamam, e, mutlu yuvalar nasip etsin. Tamam. E, çünkü e, evlilik sürecinde ailenin mutluluğu, toplumun mutluluğu demektir. Ailenin dağıtılması, ailedeki huzursuzluk ise toplumun huzursuzluğudur. E, e, yani erdemli bireylerin oluşması... E, toplumun oluşması, erdemli bireylerin oluşmasından geçer. Evet. Bireyler de ailelerden oluşur. O yüzden bütün önemli arz edilmesi gereken şey e, güzel ailelerin kurulmasıdır. İnşallah. E, müsaade ederseniz bir şeye de temas Buyurun etmek efendim. istiyorum. E, birkaç e, ay önce yurt dışındaydım, e, Tataristan'daydım da orada bir cami dediler bana. Bu cami aile camisi. Dedim ne demek yani aile camisi? Bu camideki hoca efendi sadece aileye tahallük eden konularda vaaz eder. Hmm. Bu manada e, evet. öyle bir atıfta bulmuş oranın müftülüğü yani o Diyanet İşleri Başkanlığı. O camideki vazife e, oradaki ümmetin Müslümanların ailelerine tahlik eden aile birliğini muhafaza edebilme Aslında adına, aile deniyor ama tüm ümmeti Muhammed'i kapsayacak bir konu. Tabii ki çünkü evet. ümmeti Muhammed ailelerden oluşacaktır evet. neticede. O yüzden buna çok önem göstermek gerekir. Karı kocanın birbirlerine karşı saygılı olmaları gerekir. Çünkü saygının bittiği yerde sevgi de biter ama saygının olduğu yerde sevgi de olacaktır. Evet. Ve asıl olan iş e, saygıdadır. E, i̇nsanın hali halini tutmayabilir. Bazen kadın, bazen erkek e, yanlış şeyler söyleyebilir. Böyle bir durumda karşı taraf e, meseleyi idare edecektir. O anda bir şey söylemeyecek çünkü saygı olduğu müddetçe e, inşallah o yuvada devam edecektir. Rabbim i̇nşallah. muvaffak etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Alın. Bu arada yine izleyenlerimize de bir duyuruda bulunmuş olalım fetva ile ilgili herhangi bir şekilde internet üzerinden yani Facebook, Twitter üzerinden herhangi bir şekilde soru almıyoruz. Sadece soru aldığımız kısım ilmihaletlalegul.tv.com.tr adresinden mail yoluyla sorularımızı alıyoruz ve telefon yoluyla da televizyonda herhangi bir şekilde size fetva verecek e, ilmi olan bir arkadaşımız yok. Televizyon kurumumuzda, radyo kurumumuzda. Buradan da yine fetva alamazsınız. Fetva ile ilgili yine fetva hattımızın telefon numarasını da verelim. 444 47 71 numaralı telefondan yine buraya sorabilirsiniz burada emi olan e, hocalarımız var e, onlardan öğrenebilirsiniz yine bu boşanma ile ilgili geçenlerde yine bizi bir soru gelmişti Biz direkt hemen fetva hattına yönlendiriyoruz. veya yani Facebook üzerinden bize çokça soru geliyor onlar da yine e, izleyenlerimiz bize mail yoluyla ulaştırabilirler yine boşanma ile ilgili hemen e, girdiğimiz için bu konuya sormak istiyorum hocam e, bir kişi eşine işte hanımına karşı sen benim bacımsın gibi diyor. Artık seninle karı koca değiliz, sen bana bacımsın gibi gözüküyorsun diyor. Bu şekilde de eş boşanmış oluyor mu? Evet. Ee, Nikah gidiyor burada mu Burada yani? tabii birkaç mana vardır. Çünkü başka birisiyle de bir evlilik yapmış, ikinci bir evliliği yapıyor. Sonrasında ilkine diyor ki sen benim bacım gibisin artık, seninle bir ilişkimiz kalmadı diyor. Evet bacım gibisin, anam gibisin evet. e, veyahut da işte herhangi bir mahremini benzeterek onun gibisin ifadeler. Bunların e, boşanma da olabiliyor, zahar diye tabir ettiğimiz fıkıhta e, tahrimi ifade eden bir durumda olabiliyor. O kişinin niyetiyle alakalı, benzetmesinin şekliyle alakalı. Ee, böyle e, yani Mesela sen bana anam gibisin, onun gibi çok merhametlisin, onun gibi bana karşı e, sev, e, sev, sevicisin şeklinde de olabilir. Evet. Onun bana mahrem olduğu gibi, haram olduğu gibi sen bana haramsın manası olabilir. E, bu e, farklılığa göre de hükümde değişiklik olacak. Bazı durumlarda kefaret gerekecektir. O yüzden bu şekilde müptele olan kişilerin ee, dediğiniz gibi biraz önce bahsettiğiniz fetva hattını arayarak şahsı adına fetvası evet. olmasını e, söyleriz. Çünkü genelleme yapmaktansa bu şekilde Hı. ferdi olarak herkes kendi şahsının adına ona dair soru sorsunlar. Çünkü bizim örfümüzde bu, evet. bu, bu zahar meselesi bilinmemektedir. Genelde bu gibi söylemler farklı manalarda kullanılabiliyor. Hı. O yüzden o kişinin ferdi olarak fetva hattına müracaat etmesini tavsiye ediyoruz. Hafta içi 12 ile 6 arasında. Yok 1 ile 5 arası. 1 ile 5 arası. Pazar günleri hariç Hı. her gün. 1 ile 5 arasında, orada 5 tane arkadaşımız Hı. var, ee, cevap vermektedirler. Tabi yoğunluk da oluyor, ee, mesela geçen ayki e, rapora baktığım gibi hemen hemen 10 bine yakın bir şeye cevap verilmiş. Evet. Ee, bu da tabi ciddi manada kuyruğun oluşmasına da sebebiyet veriyor, bazen beklenti çok olabiliyor, 15-20 dakika beklenilebiliyor. Bir de şunu da duyurmak gerekir yani arayanlarımız sadece fetva sorsunlar evet. başka şeylerle meşgul etmesinler bir de bazen soru sorulduğu zaman karşı taraf cevabı verdiği zaman yani o düşünme sürecini telefona çekken düşünmeyip kapattım. Çünkü kendisinden sonra arkada bekleyenler vardır. Onların hakkında tecavüz evet. etme adına e, meseleyi hemen kapatma. Bir de karşı tarafı ikna etmeye çalışmama. Çünkü mesele onun dini değil. Yani onun ikna olması bir şey değiştirmeyecek. Siz olduğu gibi meseleyi anlatın. Karşı tarafın vereceği doğrultusunda vereceği cevap doğrultusunda hareket edeceksiniz. Bunu daha önceden de anlatmıştık belki. E, Halil Güneş hocam Allah selamet versin. Hmm. Rabbim hayırlı uzun ömürler ihsan abi, eylesin, işin, kendine nasıl sıhhat ihsan eylesin. Ee, o aktarmıştı, o anlatmıştı bir derste. Ee, Urfa'da diyor müftülük yaptığımız bir dönemde e, resmi bir tören olacaktı. İşte o zaman orada ganizon komutanıyla işte e, herhalde vadisi veya kaymakamı neyse bilmiyorum. E, resmi tören olmasa asla bile onlar da orada kokteyl veriliyor o dönemde bayağı eski bir zaman. Meyve suyu da var, e, alkollü içecekler de var. Ben meyve suyu aldım. O iki zatta da alkollü içecek aldı diyor. Tabii bir, içerlerken de şöyle konuşuyorlar. İşte bunu akıllı bir şekilde içersen, az içersen, sarhoş olmasan haram olmaması gerekir şeklinde yorum yapıyorlar. Ben diyor hiçbir şey söylemedim onlara diyor. Öyle deyince bana dönerek müftü efendi öyle değil mi? Diye e, bana e, laf atınca onlara şöyle dedim diyor. İşte sayın valim, sayın komutan. Bu din Halil'in dini olsaydı sizin hatınıza bir şeyler yapardım. Evet. Ama bu din benim dinim değil. Sizin hatırınıza yapacağım hiçbir evet. şey yoktur. O yüzden burada yani vatandaşımız genelde hep hoca ikna etmeye çalışıyor. Hı hı. Zannediyor ki o helal derse helal olacak. Ondan o haram derse o haram yani. olacak. Evet. Oysa onun helal veya haram demesi vakayı değiştirmez. Hı hı. Vaka neyse odur. Sen durum olduğu gibi anlat, o da bildikleri doğrultusunda onun ne evet. olacağına dair e, bilgisi doğrultusunda size nakilde bulunacak. O evet. yüzden onu ikna etmeye çalışmak hem bir vakit kaybı olacaktır, evet. e, hem de dediğimiz gibi kendisinden sonra aramış olan kişilere de hakkına tecavüz olacaktır. Ek yok, meseleye sorarsın, sen mecbur değilsin onun dediğiyle hareket etmeye. Evet. E, sen sordun, cevabını Cevap. aldın, ister amel et, ister etme artık o senin bileceğin bir şeydir. Evet hocam. Şimdi kısa bir araya geçiyoruz hocam. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından burada olacağız inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Ve bir başka sorumuz hocam. Boşanma davamda eşimin boşanma tazminatı ödemesine karar verildi. Ancak eşim bunu ödemedi ve 5 yıl süren diğer davalardan sonra mahkeme bu tazminatın ana para ve tahakkuk eden faiziyle tahsil edilerek bana ödenmesine karar verdi. Ve mahkeme aracılığıyla hesabıma faiziyle bu tazminat yattı. Sorularım demiş. Birincisi, bu tazminat tarafıma faiziyle ödenmesi nedeniyle faiz kısmını kullanmam doğru mudur? İkincisi ise 21 yaşında o öğrenci oğlum var. Bu paranın faiz kısmını ona kullanması için versem doğru olur mu? Ya da bu faizi ne yapmalıyım diye sormuşlar. İslam hukukunda e, nikah oluştuktan sonra kadının nafakası kocası üzerinedir. Yani yemesi, içmesi, giyim kuşamı ve meskenini temin etmekle mükellef olan erkektir. Evet. Ta ki nikah devam ettiği sürece ve nikah nihayete erdiği zaman yani bir boşama söz konusu olduğu zaman bu takdirde kadın iddet bekleyecektir ve iddet bekleme döneminde yine bu kadının nafakası eski kocası üzerindedir. Yani yemesi, içmesi, giyim kuşamı ve meskenini temin edecek olan yine kocasıdır. Ancak iddet bittikten sonra Artık bu kadın ile bu erkek arasında herhangi bir bağlantı kalmadığından dolayı İslam hukukuna göre bu kadının bu adamdan herhangi bir şey talep etme hakkı yoktur. Fıken. Evet. Ancak mehirini almamışsa, mehirini alır. veya hmm. aralarında maddi bir alsat bir şey oluşmuşsa, yani normal bir borç oluşmuşsa hmm. onları alır. Ama ben seninle bir zamanlar evliydim, bir zamanlar sana hanımlık yapmıştım. Bundan dolayı ben ölünceye kadar benim nafakamı vermek zorundasın. Hmm. Veya ben evlilik yapıncaya kadar vermek zorundasın. Dinen böyle bir mecburiyet erkek için yoktur. Dinen. Evet. Ee, ancak e, kadının çocuğu varsa, yani erkeğin daha doğrusu çocuğu varsa o kadından, o çocuğa bakmakla erkek mükelleftir. mükelleftir. Ve bu çocuk bakım sürecinde de kadının yanında ise hıdana hakkı deniyor. Bu manada kadına ona baktığından dolayı da vermekle mükellef olacaktır. Evet. Ama onun haricinde ekstra olarak bir nafaka davası fıkhi olarak böyle bir hakkı olmaz. O yüzden ama erkek kendi gönlünden bunu vererek, yani bu kadın bu saatten sonra evlenecek değil, muhtaç bir durumdadır şeklinde. Kendiliğinden bunu verirse güzel bir şeydir, güzel erdemlilik yapmıştır. Ve bu takdirde o kadın için de bu helal olur. Ama böyle bir şey olmaksızın zoraki almak ise bu doğru bir şey değildir. Ki nerede kaldı? Bunun bir daha artı faizini almaktan bahsediyor. Yani ana parası doğru değildir ki bunun faizi meşru olsun. O yüzden burada ona göre değerlendirilmelidir. Bir de şöyle bir şey vardır ki günümüz hukuk sisteminde, Evlilik tahakkuk ettikten sonra tarafların edinmiş olduğu malda ortaklılık vardır. Hı -hı. Yani çiftler evlendi filan tarihte, o tarihten sonra gerek erkek gerek kadın bir mal edinecek olsa o mal ortak kabul ediliyor. Ayrılık vaki olduğu zaman birbirlerinin mal varlığının yarısını alabiliyorlar. Hı -hı. Oysa İslam hukukuna göre herkes kendi şahsi mal varlığındadır. Evet. Yani evlilik kişinin bir mal sahibi olmasını gerektirmez. Evet. Ee, eğer onun üzerine bir akit yapılmamış ise. Hı -hı. Dolayısıyla boşandığı zaman erkeğin işte mal varlığının şu kadarını istiyorum veya erkek için ben hanımımın şu kadar mal varlığını istiyorum deme hakkına sahip değillerdir. Günümüzün hukuk sisteminden istifade ederek böyle bir şeyi de talep etmek veya böyle bir şeyi almak karşı tarafın rızası yoksa bu kişiye helal olmaz, haram olacaktır. Mahkeme bana bu hakkı verdi, bu hukuk sisteminde bu hakkı verdi. Şer'i bir sistemde bu böyledir şeklinde altında yani demek değildir. Yani öyle olsa da olmasa da neticede dinen sorumluluk nedir? O bizim kitaplarımıza yazıldığı üzere bakılacaktır. O yüzden dediğimiz gibi nafaka konusu anlatıldığı şekliyle olmalıdır. Evet. Artı bir şey olmaz. Hı -hı. E, mal varlığında ben bu malın şu almak istiyorum. Bu da e, anlatıldığı şeklindedir. E, artı olarak ben buna hakkım vardır. İşte hukuk bana buna müsaade ediyor demek e, fıken doğru bir şey değildir. Evet Erkek ama kendi rızasıyla... Ile... Onda bir, zaman onda bir sıkıntı yok. yok. Yani kadın da kendi rızasıyla verdiği ha, zaman evet. bir sıkıntı yok. Sokaktaki herhangi biri de kendi rızasıyla verdiği zaman bunda herhangi bir sıkıntı sorunlu. olmaz. Olmaz. Evet. Bir başka sorumuz. Günümüzde evlenen çiftler arasında nikah sözleşmesi yapılıyor. Noter huzurunda karı kocadan her biri diğerine varis olmayacaklarını tahdül ediyorlar. Bu dinen geçerli olur mu? Biraz önce de evet. zaten değindik. Yani o şöyle oluyor. Bir sözleşme yapıyorlar. Genelde e, kadın zengin bir ailenin kızıysa veya tersi ise evlilik sadece evlilik üzere olsun. Maddiyat boyutu olmasın diye ne sen bana varis olacaksın ne ben sana varis olacağım şeklinde böyle bir anlaşma olsa da bu geçerli olan, dinen geçerli olan bir anlaşma değildir. Evet. Çünkü İslam hukukuna göre evli çiftlerden biri vefat ettiği zaman diğeri ona varistir, varistir. Evet. ve bunun varis olduğunu Allahu Azimuşan Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. E, bu oranda e, ölen kimsenin çocuğunun olup olmamasına göre değişecektir. Hı hı. Söz gelimi ölen kişi erkekse yani koca ölmüş ve geriye hanım bırakmışsa ölenin e, çocuğu varsa bu kadın mal varlığından sekizde bir alacaktır. Hı hı. Eğer çocuğu yok ise e, dörtte birine müstahak olacaktır. Evet. Ha ölen taraf kadın ise ve çocuğu varsa e, bu takdirde adam onun mal varlığından dörtte bir alacaktır. Çocuğu yok ise e, nısır diye tabir ettiğimiz yarısını alacaktır. Bu verasettir. Ben bu verasetten seni çıkartıyorum e, veya böyle bir anlaşma yapıyoruz Sen bana varis olmayacaksın. Ben de sana varis olmayacağım demesi e, İslam hukuku açısından bir bağlayıcılığı olan bir anlaşma değil. Çünkü meşru olan bir anlaşma değildir. Evet. O yüzden yine e, dini duyarlılık sahibi olan kimselerin böyle bir anlaşma yapmamız bir şey değiştirir mi? Fıkhen bir şey değiştirmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, annem her ayın birinde fakir birine zekatından bir miktar götürüyor. Ben de her ay anneme benim zekatımdan sabit miktarda veriyorum. Onu da beraberinde veriyor. Ancak bazen annem erken gittiğinden benim zekatımda kendi cebinden veriyor. Ben de sonradan kendisine veriyorum. Bunun zekat açısından sıkıntısı var mı diye sormuşlar hocam. şöyle ki normalde zekat malı yani ben size bir para versem veya bir mal versen bunu benim adıma zekat olarak ulaştırın desem bu emanettir ve tayinidir. eder. onun verilmesi gerekir. Ama şöyle de olabilir, bulunmuş olduğunuz yerde bir fakir vardır, benim hmm. zekat vermek istediğim biri vardır. Ama benim şu anda size malı vereceğim, o parayı vereceğimiz bir ortam da müsait evet. değildir. Benim adıma siz ona, benim adıma zekatı verin, ben sizi geldiğiniz hmm. zaman size vereceğim dediğim zaman ve siz ona da benim adıma bunu verirseniz, yani benim size verdiğim evet. yetkiyle bunu verirseniz bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Burada daha keza bu çocuk annesine sen her ay işte muntaz zaman veriyorsun. Benim adıma benim da ver, ver ben seni gördüğüm zaman onu ödeyeceğim Hı. diyor ise böyle bir yetki veriyorsa o zaman bu zekat olur. Ama kişiye böyle bir yetki vermeden kendi kendine ben filanca adına zekat vereyim deyip de sonra ondan alırım derse o kişinin böyle bir yetki vermemişse o zaman bu olmaz. Bu kişinin kendi adına hmm. bir tebevrusu olacaktır. O yüzden başlangıçta böyle bir yetki, böyle bir vekalet verilirse bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorusu izleyicimizin. Çalıştığım yerde dışarıdan yemek yediğim zaman yemek fişini getirip parasını alıyoruz. Ben dışarıda yemek yemediğim halde parasını alsam Caiz olur mu demişler günlük yemek ihtiyacının? Şimdi bu bildiğim kadarıyla firmalarda iki şekilde yapılıyor. Birinci olarak senin günlük olarak şu kadar istihkakın var bedel hı. olarak. Yesen de yemesen de bu parayı alırsın evet. diyorsa o zaman kişinin yemesi veya yememesiyle alakalı değil bir nevi aylığından bir ücret gibi onu hı hı. isteyebilir. Ama bir de sen eğer falan saatlerde yemek yiyeceksen o yemeği ben karşılayacağım şekilde Hı -hı. bir anlaşma yapılmışsa ki fiş istemesi bunu gösteriyor. Evet. Yani sen yemek yediysen o yemeğin parasını ben vereceğim ama yemediysen de ben sana bir para vermekte bir mükellefiyetim yoktur. Hı -hı. Bu takdirde yemeyip de yedi göstermesi her şeyden önce bir yalan beyandır ve anlaşma konumu itibarıyla da anlaşmaya uyan bir sistem değildir. Evet. O yüzden karşılıklı yani ben ayda günlük olarak şu kadar bir bedel alacağım yemek parası şeklinde Hı. bir akit yaparlarsa alabilir onu. Ama yediğin zaman o yeme parasını ben vereceğim şeklinde ise yerse alır ama yemeyecek olursa da bir şey almayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. İmihalet lalegül tv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Henüz inşaat halinde olan bir evi kapora vermek suretiyle anlaşma yaptık. Paranın geri kalanını evin inşaatı bittikten sonra vereceğim. Evi almasaydım bu paranın zekatını verecektim. Şimdi ise borçlu gibiyim. Elimdeki paranın zekatını vermem gerekir mi diye sormuşlar. Şimdi bu meseleyi şöyle değerlendirmemiz gerekir. Bir müteahhit var, hı hı. daire yapıyor. Bir de o daireyi alıcı olan müşteri var. Evet. Ama ortada henüz daire yok mu? yok Arsadan giriyorsunuz. Buna fıkıhta ıstısna deniyor. Yani sipariş akdi. Tıpkı bir terziye gidip de bir gömlek siparişi vermek gibi veya bir cübbe siparişi vermek gibi olmayan bir şeyi size satış yapıyor. Fıkıhta tabii bu sipariş akdinin bağlayıcı olup olmaması tartışılıyor. Hanefi fıkı açısından tercih edilen görüşün yine bağlayıcılığı olduğu doğrultusunda yani lazimi bir akit olarak bakılıyor ki günümüzde de bu zaten sözleşme metni açısından bakıldığında lazimidir bağlayıcıdır. Peki burada ben bir mal alıyorum ama henüz ortada mal yok ve benim bir borcum var veya ben bir bedel veriyorum. Bunu zekat olarak nasıl değerlendireceğiz? Burada alıcı olan kimsenin almadaki niyeti nedir onu bilmek gerekir. Eğer ticari bir gayeyle bu evi alıyorsanız yani alsat yapma niyetiyle bunu alıyorsanız e, ve parasını da vermişseniz o para sizden çıkmıştır. O takdirde o mal alma konumunda olacağınızdan dolayı e, o malı teslim alıncaya kadar o paranın zekatını verirsiniz. Malı teslim aldığınız zaman da malın o andaki reel değeri neyse onun zekatını hesap edip vereceksiniz. E, ama ticari bir gayeyle almamışsanız yani oturmak için veya kenarda dursun diye ve parayı da vermişseniz zaten onun mukabili olan mal zekata tabi olmadığından dolayı evet. ne o paranın ne de o malın zekatı verilmesi gerekmeyecektir. Hakeza borçlanma sistemi de aynı böyle düşünmemiz gerekir. Yani siz ticari gayeyle o malı almış iseniz ve onu aldığınız zaman parayı vereceksiniz şeklinde bir vade de konuşmuşsanız sizin bir borcunuz var. Ama bu mukabilde bir alacağınız var. Evet. Ve alacağınız mal da zekata tabi olan mal, Hı. ticari gayedir. O zaman o malı teslim alıncaya kadar elinizdeki paranın zekatını vereceksiniz. Evet. E, malı teslim aldığınız zaman da malın zekatını vereceksiniz. Tıpkı o parayı vermiş olsanız dahi, vermiş olsanız evet. dahi onun malı teslim alıncaya kadar o paranın yine zekatını vermiş olacaksınız. E, yani burada e, çünkü tabii bu eğer akdi lazimi kabul edersek ama bağlayıcı kabul etmezsek, Hanefi fıkkında bu görüş de vardır. O zaman malı teslim almadıkça o aramızda bir alışveriş yoktur. E, o para benim param, o mal da senin malın şeklinde olacaktır. Herkes kendi malının, kendi parasının zekatıyla muhatap olacaktır. Evet. Ama günümüzde bağlayıcı olduğundan dolayı ve o şekilde akit yapıldığından dolayı da bunu bu şekilde biz kendi aramızda etindeki diğer hoca efendilerle de bu konuyu masaya yatırdığımızda netice olarak böyle bir karar alınmıştı buna dair. Evet. E, kişinin ticari ile alıp almaması e, o malı teslim alıncaya kadar para, malı teslim aldıktan sonra ise malın zekata tabi olup olmaması şeklinde e, sonucu söylemiştik. Evet hocam. Bir diğer sorumuz yine ilmihaletlialegül.tv.com.tr adresine gelen. Bankadan altın hesabı açıp altın almak, satmak caiz midir? Altın alım satımı e, İslam fıkhında normal alışveriş gibi değerlendirilmeyip sarf olarak değerlendiriliyor. Ve sarf haklında ise diğer alışverişlerinden farklı olarak e, fiziksel teslim alma, kabızlaşma şartı vardır. Yani taraflar alışveriş yapan bayi ve müşteri bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan önce aralarında alacak verecek kalmamalıdır. Dolayısıyla kişi bir bankaya gidip de parasını verip ve fiziksel olarak altını alıp oradan çıkabiliyor ise bir kuyumcudan altın almasından bir farkı olmayacaktır. Evet. Normalde bir moda almış ve şartlarına riayet edilmiştir. Ama e, parayı yatırıp da bu para şu kadar altın yapıyor, iyi tamam o altın benim hesabımda kalsın şeklinde e, tamamıyla fiziksel olarak altın olmadan bunu yapıyor ise hı hı. veyahut bunu internet üzerinden yapıyorsa ki sanal olarak da bunu yapılıyor, evet. o zaman bu teslim edilme ve alma yani kabızlaşma işlemi tahakkuk etmediğinden dolayı bu riben diye tabir ettiğimiz vade faizi tahakkuk eder hı hı. ve bundan dolayı bu haram olur, caiz olmaz, günah işlemiş olur. Evet. Bu bir. E, i̇kinci olarak da ee, özellikle katılım bankalarıyla alakalı altın hesabında e, bazı katılım bankaları biz fiziksel olarak veriyoruz diyorlar. Ama e, veriyoruz derken şöyle eğer müşteri bu konuda hassassa e, orada işte e, çekmecelerinde duran bir altını çıkartıyorlar. Sizin altınız bu buyurun diyorlar. Adamın eline veriyorlar. Hı. İyi teşekkür ederim deyip de onu cebine koyup dışarı çıkacak olursa ona izin vermiyorlar. Evet. E, niye? Çünkü o zaman onun bedeli farklı olacaktır. Sadece bu sembolik olarak çünkü senden sonra gelecek olana da ben aynısını göstereceğim diyor. Evet. Ee, belki bunu söylem olarak yapmasa da eylemi bu şekildedir. Hı hı. Dolayısıyla böyle olursa bu da bir semboliktir. Yani bu da doğru değil. İkinci olarak da bu altın hesabı yatırdığınız zaman orada bir de kar payı veriyorlar size. Hı hı. Altın hesabından kar payı. Onda da şöyle bir sıkıntı var. Tabii genelinde bu var mı onu da tam bilmemekle beraber bazı finans kurumlarının müdürlerinin ifadesi doğrultusunda bunu söylüyorum. isim vermeksizin. Diyorlar ki biz Merkez Bankası'na teminat vermek zorundayız Hı. ve elimizde var olan altınları biz teminat olarak oraya veriyoruz. Hı. Yani havuzumuza onu katmıyoruz. Havuzda ise ticari faaliyeti havuzdan yapıyoruz. Peki benim size verdiğim altını ne yapıyorsunuz? Merkez Bankası'nda teminat olarak tutuyorsunuz. Hı. Peki bana kar payını nereden veriyorsunuz? Havuzdan, havuzdan. veriyorsunuz. Oysa havuzda benim param var mı? Mı? benim param yok. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Hmm. Ama onların hepsini havuza koyup da havuzdan belli bir miktar verilseydi o zaman cüzi dahi olsa yüzdelik olarak benim o havuzda hissem olacaktı. Oradan kar payı almamda bir sıkıntı olmayacaktı. Evet. Bu da ayrı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden biz genel olarak diyoruz ki altın hesabı sıkıntılı bir hesaptır. Hatta bazen mesela siz bazı finans kurumları altın günleri yapıyorlar. Hı hı. İşte filan günü evinizdeki altınlarınızı Anladığı getirin. getirin. Ee, biz onları hesabınıza yatıralım. Orada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz diyelim ki bilezik getiriyorsunuz, kolye getiriyorsunuz. Kaç gram? 100 gram. Hı hı. Diyor ki bu şu ayardır. Ben bunu has olarak hesap ediyorum. Has olarak bu 100 gram olsa da has olarak bu 60 gram olarak değerlendiriliyor. Siz 60 gram yatırdığınız olarak kabul ediyorum. Evet. Ee, bu şekilde. Oysa e, İslam hukukunda e, bir külçenin yüzde elli biri altın ise tamamı altın hükmündedir mezzedilmişse. E, bunu daha önceden de bahsetmiştik. İki kane külçe düşünelim. İkisi de yüzer gram ama bunun yüzde elli biri altın. Bunun da 99 altın. Evet. Ama bunun ikisi de yüzer gram. Bunlar eşit kabul eşit edilecektir. Kabul Oysa 51 gram altın vardır. Burada da 99 gram altın vardır. Ama niye böyledir? Çünkü mağlup olan yok hükmündedir. Galip olan altın hepsine galip Hı -hı. gelmiş ve tamamı altın hükmünde kabul edilir. Gümüşte de bu, bu şekildedir. Evet. Ama mezledin yani eritilip içine katılmışsa Hı -hı. ama kulubu altın şurası ayrıysa o kulubu o, ayrı değerlendirir. Evet. O ayrı değerlendirilir. Onu birbirine karıştırmamamız gerekir. Ama tabii kimse ayarı düşük olanı yüksek ayar gibi almaz. Tabii Ama bunun da alternatifi vardır. Hilaful cins olarak karşısında para alırsınız, hı hı. para verirsiniz. Yani düşük ayarın değeri işte 100 liradan alıyorsanız yüksek ayarı 110 liradan alırım, 120 liradan alırım varsayım olarak söylüyorum. Bu şekilde olursa bunda da bir sıkıntı yoktur. Yeter ki peşin olsun. Evet. Yani bedensel ayrılık vuku bulmadan önce alacak verecek kalmasın. O yüzden altın alım satımlarında, döviz alım satımlarında buna çok dikkat etmek gerekir. O yüzden sanal alemde yani internet üzerinden bunların alım satımını da bundan dolayı bir fetva vermemekteyiz. Caiz olmadığını söylemekteyiz. Yani kişi oturuyor mesai saati veya mesai saatin haricinde altın kuruna bakıyor. İşte döviz kurlarına bakıyor. Hesabındaki TL'yi dövize çeviriyor, altına çeviriyor, şöyle çeviriyor. Bu şekilde para, bazen para kazanıyor, bazen kaybediyor. Bunlar fıken problem olan, caiz olmayan eylemlerdir. Bunlardan da sakınmak gerekir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz ezan duasını cemaatle yapmak doğru mudur? Hakikatte ezan duasını her ezanın akabinde her bir Müslümanın ferdi olarak yapması sünnettir. Evet. E, kişiler tıpkı müezzinlikte kametten sonraki zikirlerin her bir cemaatten, her bir ferdin tek başına yapmasının sünnet olması gibi. Hı -hı. Peki müezzin bunu yapmasındaki mana nedir? E, onları hatırlatıyor, Hı -hı. bir nevi öğretiyor. Onlar da bunu tekrar etsin. Evet. Bu da bazı camilerimizde ezan duası da bu şekilde yapılabiliyor. Yani cemaatimiz bunu alışsın, öğrensin şeklinde biri dua yapıyor, diğerleri de bunu duyaduyu duya hem ezberliyor hem öğreniyorlar. Evet. Veya bilmeyenler en azından amin diyor. Bu şekilde bir uygulama. Ama oradaki imamların, vazifeli olan kişilerin, Vurgulamaları gereken bir durum vardır ki cemaatin her birerlerinin ferdi olarak bunun yapmasının sünnet olması. Hı hı. Yani müezzin efendinin yapması bu sünneti yerine getirmez O onun evet. şahsıyla alakalıdır. Beli Hocam da çok söylerdi. Ya mübarek müezzin yapıyor, siz hani o yapıyor diye siz bırakmayın der. Siz de yapın ki sevabını kazanın derdi. Aynen öyle. yani evet. O çünkü sünnetlilik her bir fert içindir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Ama dediğimiz gibi müezzinlerin veya da işte ezan dualarda birinin sesli olarak yapması tamamıyla insanların bunu öğrenmesi, alışması. Ama tabii bu farklı yerlere de gitmemesi gerekir. Yani o yaptı, bizden düşlü şeklinde değil. Onların da bunu hani, yapması Amin diyorlar yapılan duayı hocam. O, o ayrıdır ama neticede o sünneti icra etmek evet, biz o duanın var. da icra edilmesi, okuması. Yine, e Büyüklerimizden diyorduk ki Efendi Hazretlerimiz gençlik yıllarında işte müezzinlik yaptığı zaman yatsı namazından sonraki Amene Rasulü okuması Hı. veya sabah ve akşam namazından sonra Leven okuyacak Hı. olur ise kendisi namazdan sonra yani cemaati okudu, kendisi de ferdi olarak bir daha okuduğunu bize naklediyorlardı. Evet. Yani bu cemaat için oldu veya da ne bileyim onlara bir ilan sadedinde hmm. oldu. Ama ferdi olarak her bir Müslümanın da bunu okuması ayrı bir sünnettir. Ayrı bir fazilettir. Evet. O faziletten mahrum olmamadığına kendisinin bir daha okuduğunu bize naklediyordu hocalarımız. Evet. Yani ki yani o ayrı bir şeydir. Ama öteki zikirlerde sünnet olduğu kesinliktir. Hmm. O yüzden o faziletten mahrum olmamak gerekir. Her bir ferdin şahsı adına da kendisinin de bunu yapması gerekecek. Hocam bu hani amenara amel falan okunuyor ya müezzin okuyor. O okurken biz de Aynı Yok, esnada... Kur'an-ı Kerim okunurken dinlenmek gerekir, He, dinlenmek okay, farzdır. Evet. Onu dinleyeceğiz, o bitirdikten sonra kendimiz okuyacağız. Evet hocam. Bu soruyla birlikte vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Hazretleri istifade edebilmeyi nasip etsin. İçinde e, bulunmuş olduğumuz e, Recep-i Şerif ayını mübarek etsin ki Efendimiz ve Vesselam'ın buyurduğu üzere Allahümme bariktene fî recebe ve şaban ve bellirner ramazan. Ya Rabbi, Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif ayını bizler için mübarek eyle. Ve hayırlı bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayına da bizlere ulaştır. Rabbim bir hakkını istifade edebilmeyi nasip etsin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve daha önceki programlarımızı da yine lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.